Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, ahirete imandan bahsediyordum. Ahirete imanın insan hayatında çok önemli yeri var. İnsanlara bakıyorsunuz, sulu ve yeşillik bir yer görünce, hemen hafta sonu orada birkaç saat zevkli anlar geçirmek için piknik programları yapıyorlar. Hoşlarına gidiyor böyle yeşillik, su dirikintisi, özellikle akarsu, Civarı. Ama aynı insanlar yer yer Allah'ın altında ırmaklar akan yeşillik mekanında o güzelim piknik yerleri tatil yerlerinden çok daha güzel olan cennette ebedi piknik yapmanın programını ne kadar yapıyorlar işte onun üzerinde durmak gerekir. Yazın sıcak günlerinde söz gelimi 40-50 derecelik sıcağa dayanamayıp kaçan insanlar o dehşetli günün ve dehşetli yerin, cehennemin bilmem kaç bin derecelik sıcağından korunmak için nasıl gayret sarf ediyorlar? Şu hayatta apartmanlar ve villalar yaptırmaya kalkan insanlar, öbür tarafta bir gece kondu olsun yapmaya kolay kolay yanaşmıyorlar. Orada gece kondu yok. En küçük gece kondu zannedilen şeyler, buradaki sarayların bin kat fevkinde hususlar ya, cennetin saraylara benzetilmesi konusunda hiç hoş olmayan bir reklamı gazetelerden herhalde görmüşsünüzdür. Cennet burası olmalı diye takdim edilen bir otel, bir eğlence yeri. Halbuki cennet hiçbir gözün görmediği, hiçbir hayalin bile tasvir etmekten kadir olamadığı, aciz olduğu öyle muazzam bir yer. Ama insanlar ahireti önemsemeyince Dünyadaki basit eğlence yerlerini, dinlence mekanlarını cennet olarak takdim etmeye kalkıyorlar ki, bu ahireti dünya karşılığında, ahiret cennetlerini dünya rahatı karşısında değişmenin küçük bir göstergesi olsa gerektir diye düşünüyorsunuz. Evet, sanki bir gün oraya gidilmeyecekmiş gibi davranıyor insanlar. Yine insanlar şu hayatta boğazlarından kısarak, Söz gelimi kooperatiflere yazılıyorlar. Yazıldıkları daireyi elde edip içinde rahat bir şekilde oturmak için canları çıkarcasına yıllarca taksit ödüyorlar. Bin bir zahmetlere katlanabiliyorlar. İyi olsun ev dünyada bir ihtiyaçtır ama aynı kişiler cennet kooperatifinden bir köşke talip olup da taksitlerini düzenli bir şekilde ödeyeyim. Günü gelince bana anahtarı teslim edilsin diye niye düşünmüyorlar? Yine nice insanlar Mahkemeye düştüklerinde beraat etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ceza almamak için, hüküm giymemek için. Her kapıyı çalıyorlar, her fedakarlığı yapmaya kalkıyorlar. Mümkün ki en iyi avukatı tu tutuyorlar, hakimi görmek gerekiyorsa görüyorlar. Ama bu tür insanların niceleri bir gün kurulacak olan o ilahi mahkemede beraat etmek için pek fazla bir şey yapmıyorlarsa... Muhakeme ve muhasebe yapmalıdırlar. Biz bir kişiye iyilik yapsak, Adam karşılığında teşekkür etmeden çekip gitse, Ne karaktersiz bir adam. O kadar iyilik yaptım da bir teşekkür bile etmedi. Nankör, bundan sonra sen görürsün deriz. Ama biz aynı şeyi Allah'a karşı yapıyor muyuz? Bunu değerlendirmeliyiz. Evet, bütün meseleler gelip ahirete ve dirilişe ciddi manada iman etmek, Yakini bir bilgi ve kesin bir inançla ahireti görür gibi kabullenip ve oraya hazır olmak noktasında düğümleniyor. Mülk suresinin ikinci ayetini tekrar hatırlamış olalım. O Allah ki hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek, imtihan etmek için ölümü ve hayatı yarattı. Bu ayetin ifadesiyle hayata baktığımızda sanki bir terslik varmış gibi görüyoruz. Çünkü biz insanlar olarak önce yaşar sonra ölürüz. Ama ayette önce ölüm sonra hayat yaratıldı denilmiş. Burada Allah bize şunu ima ediyor olsa gerektir. Hayatı anlamak ve doğru yaşamak istiyorsanız önce ölümü anlamalısınız. İnsanın hayata nasıl baktığı, hayatı nasıl anladığı, her şeyden önce, önce ölüme ve ölüm ötesine nasıl Hazırlandığına bağlıdır Eğer siz ölümü bir bitiş ve yok Olma şeklinde anlarsanız Hayatı da nasıl olsa ölüm var O halde ölmeden önce ne yaparsam Kardır bir defa dünyaya Geldik ye iç eğlen gül Oyna şeklinde Anlar ve öyle yaşarsınız Yaşadığını sanırsınız Ama ölümü bir bitiş değil de Aksine bir diriliş Ve gerçek hayat olarak anlarsanız O zaman hayatı en ince teferruatına kadar hesabının verileceği bir olay olarak anlar ve o şekilde yaşarsınız. Herhangi bir şey yapmadan önce onun hesabını yapar, hesaba çekileceğiniz bilinciyle hesaplı ve ölçülü davranırsınız. Evet sevgili dinleyiciler, ahiret şuuru çok canlı ve canlandırıcı şekilde bizim devamlı zihnimizde, gönlümüzde yer ederse, bize yön verirse o zaman dünyamız da güzelleşecek Küçük bir cennete huzur alemine dönüşecektir Ahirette de mekanımız en güzeliyle taçlandırılacaktır Kur'an'ın üzerinde en fazla durduğu konuların başında ahirete iman gelir İnsanların İslam'a girmeleri Allah'ın dinine teslim olmaları Ancak bu ahirete iman ile mümkündür İnsanı başka türlü günahlardan sakındıramazsınız onurlu, izzetli, şahsiyetli takva bilincine sahip, insanlara ve kendine faydası dokunan hayırlı bir insan haline getirmek için ahiret bilinci olmazsa olmaz değerdedir. Evet, insanların İslam'a girmeleri de Allah'ın dinine teslim olmaları da ancak ahirete iman ile mümkündür. Bunun için ahiret konusunun en fazla işlendiği sureler Mekki surelerdir. İmanı takviye eden İmanın altyapı olarak öncelikle el alındığı surelerdir. Bunun böyle olması tabii ki en doğrusuydu, kaçınılmazdı. Çünkü müşrik, kafir ya da putçu her ne olursa olsun, insanların her tür şirk, küfür ve cahiliye düşüncesinden temizlenmeleri ve hayatlarının bütününde İslam'ı kendilerine bir hayat biçimi edinmeleri ancak ahirete iman ile mümkündür. Her şeyden önce Allah'a ve bu dünyadan sonra gelecek ebedi ahiret hayatına inanmayan bir insanın yeryüzünde şeytanın oyunlarına karşı nefsinin hevasının arzularına, yanlış duygularının yönlendirmesine karşı sebat etmesi, canı ve malı pahasına müstazafların haklarını savunup zalimlere karşı durması beklenemez. Bu insanlar yaşadıkları hayat gereği tüccarca bir felsefeyi kendilerine rehber edinmişlerdir. Yaptıkları her türlü iyilik ya da yardımın karşılığını Bu dünyada ve dünyanın geçer akçesiyle almak isterler Ahirete yakini olarak inanmayan kişiler Oysa İslam Müslümanlara böyle bir şey vaat etmez Acele ve pe peşin bir ticareti öngörmez O avans olarak bazen verilir ama Esas ücret, esas karşılık Ödül ve ceza yeri ahirettir Aksine insan akidesi için sadece malını ve dünyevi zevklerini değil canını bile feda etse bunun karşılığını yalnız alemlerin Rabbi olan Allah'tan beklemek zorundadır Allah'a teslimiyet dünyevi zevk rahat ve menfaatlerden feragat etmek anlamına geldiğine göre sağlam bir ahiret inancı müminde olmazsa olmaz bir özellik demektir sevgili dinleyiciler Sağlam bir ahiret inancına sahip olmayan bir insanın cahili düşünce ve yaşayışlardan uzak durması, haramlardan kendini koruması imkan haricindedir. Bu yüzden Kur'an her konuda olduğu gibi bu konuda da en doğru yolu takip etmiş ve yeryüzünde hilafeti yüklenecek ve ilahi adaleti arz üzerinde tesis edecek, yeryüzünden fitneyi kaldıracak insanları somut haram ve helallardan uzaklaştırmadan önce yakın bir ahiret, ceza ve mükafat inancına davet etmiştir. Nitekim Mekke'de de böyle olmuş ve namaz, oruç, haç, içki, zina gibi konularla ilgili hükümler gelmeden önce ahirete inancın sağlamlaştırılmasına uğraşılmıştır. Bizim de ahlakımızın düzelmesi, ibadet hayatımızın bizi kötülüklerden uzaklaştıracak seviyeye kaliteye yükselmesi için bizi Dünyada da onurlu ve güzel insan haline getirmesi için ahiret şuurunun mutlaka olması gerektiği noktaya getirilmesi bu konuda azami gayretimizin sarf edilmesi şarttır. İnsanın fitratından uzaklaşıp gittikçe artan bir hızla nefsini, dünyevi ve hayvani zevkini öne çıkartan bir anlayışla gücü yettiği her şeye hükmetmek istemesi her yerde her yerde fesadı artırmıştır. Bunun sonucu olarak İslam'dan uzak anlayış ve yaşayış, insandan tabiata, felsefeden bilime, dinden siyasete hemen her şeyin dengesini altüst etmiştir. Bugün işte bu kaosu yaşıyoruz. İşin garibi modern insan bu altüst olmuş dengenin hala en iyi olduğunu ve ilerleme felsefesi gereği daha iyi olacağını söylüyor. Doğulular batının tefessüh etmiş, yıkılmaya yönelmiş ahlakını, kültürünü, Yanlış hayat biçimini almak için Sıraya girmiş Kuyruk olmuş illa bizi de o trene bindirin diye Her türlü olumsuz değişime talip olmuş durumda Evet bu dengenin bozulması sonucu Adaletin yeryüzü üzerindeki tesisi de ortadan kalkmıştır Ve artık yeryüzünde suç işleyen Zulmeden milyonlarca müstazaf insanı sömüren müstekbirler Onların ülkelerini işgal eden emperyalistler çoğunlukla cezalandırılmadan bu dünyadan ayrılıyorlar. İşte bütün bunların nihai cezasını Allah ahirete saklamıştır. Adalet konusu sadece kafir ve mücrimlerin suçlarıyla değil, aynı zamanda Müslümanların ve Müslümanca yaşayanların da ecirleriyle alakalıdır. Saat suresinin 27 ve 28. ayetlerin mealini okumuş olayım. Göyü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin bir zanlıdır. Bu yüzden o inkar edenlere ateşten helak vardır. Yoksa biz iman edip salih amel işleyenleri, iyi davranışta bulunanları, yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacağız? Yoksa muttakileri yoldan çıkan fasıklar gibi mi tutacağız? Denilir. Bu dünyada sırf Rabbinin rızasını gözeterek her tür meşakkate katlanan, Allah'ın davası için işkence, hapis, kınanma, işinden edilme gibi her türlü zorluğa göğüs geren insanların, Allah'ın bir lütfu olarak ahirette bir karşılığını, ecrini bulması gerekir. Gerçi bir Müslüman dünyada sırf Rabbine olan bağlılığından dolayı gördüğü eza ve cefalarla hiçbir zaman alçalmaz. Aksine onun katında daha yükselir. Ama Allah adildir, zulmedenlere cezasını vereceği gibi kendisine kulluk yapan, kendisi için zahmetlere katlanan, kendisini sevdiğini ispat eden kullarına da ödüller verecektir. İşte ödül ve cezanın yeri ahiret inancının zaruri bir gereğini ortaya koyar. Ödül ve ceza dünyada değil esas olarak ahirettedir. Bazı televizyon programlarında peş peşe benzer programlarla ödülün ve cezanın dünyaya ait olduğu gibi yanlış bir imaj sergileniyor. Bu programların ben kardeşlerimizce seyredilmesinin seyretmemekten çok daha önemli zararlı olduğunu düşünüyorum tavsiye etmiyorum seyretmeyi e, o tür programlarda ahiret bilinci değil hemen ve şimdiye yönelik bir suç işleyenin cezasının dünyada verileceği, iyilik yapanın karşılığını dünyada alacağı gibi bir yanlış beklenti e, vurgulanıyor ve nice insan da kötülükte yapanların e, cezasız kaldığını, iyilik yapanların da dünyada ödülsüz kaldığını görünce inancı sarsılıyor ee, bu tür yaklaşım doğru değildir Kur'an'ı ve sünneti ölçü insanların yaptığı ibadetler güzellikler salih ameller karşılığını esas ahirette alacaklarını e, suç işleyenlerin de esas cezasının Allah tarafından ahirette verileceğini e, ifade eder evet sevgili dinleyiciler yaratılışa inanan insan yeniden yaratılmaya da iman edecek Allah'ın yoktan var ettiği dünyayı, insanları, diğer mahlukatı bir zaman kıyametle yok edeceği ve ahirette insanlar başta olmak üzere yeniden dirilişin ortaya çıkacağını e, akıl kabul etmek zorundadır. Yaratan yeniden yaratmaya, öldüren yeniden e, var etmeye elbette kadirdir. Yaratılış olarak da ahiretin varlığında e, Hiç şüphe edilemez Müşriklerin kesin inkarlarına e, Getirdikleri En büyük delil yok olan Toprağa karışan insan bir daha nasıl diritilebilir? dolayısıyla e, Çürümüş ufalmış Toz haline gelmiş kemikler Yok olmuş etler Nasıl tekrar var olacaktır Oysa alemlerin Rabbi olan Allah'ın ilk yaratmaya gücü yettiği gibi Yerleri gökleri bildiğimiz bilemediğimiz nice alemleri yaratmaya e, kadir olduğunu gördüğümüz gibi yeniden yaratmaya da elbette kadirdir. Onun gücü her şeye yeter. Allah insanı boş yere yaratmadığına göre helakini de boş yere yapmayacaktır. Bu dünyada kendisine bu kadar nimet ve hasletler verilen, mahlukatın en şereflisi kılınan ve tüm bunların karşılığında sadece Allah'a kulluk etmesi istenen insanın Tüm bu imkan ve lütufları Boş yere harcaması Ya da sırat ı müstakim doğrultusunda kullanması Elbette karşılıksız kalmayacaktır Allah adildir Ve kullarına en küçük çapta zulmetmez Dolayısıyla Emirlerine uyanlara ödül Yasaklarını çiğneyenleri de Cezalandırmayla Ahirette Her şeyin karşılığını verecektir Sevgili dinleyiciler Ahirete iman konusunu e, akait açısından da vurgulamamız e, Elbette gerekir Müminlerin akidelerini teşkil eden imanın esaslarından birisi Ahiret gününe inanmak Altı iman esasından biri Hepimiz biliyoruz Kur'an bizden gaybi olan ahiret alemine e, Sadece inanmayı değil Yakinen yani kesin bir inanç ve bilinçle inanmamızı ister İsrafil aleyhisselam birinci defa Sura üfürdüğünde kıyamet kopacak Her şey yok olacaktır İkinci defa üfürdüğünde ise herkes yeniden dirilecektir. İnsanların tekrar dirilmesiyle başlayan ve ebediyen devam edecek olan işte bu zamana ahiret yani son yaşayış, son hayat denilir. Sonra siz kıyamet gününde muhakkak diriltileceksiniz buyurulur Mü'minun suresinde 16. ayette. Bakara suresi 4. ayet onlar sana indirilene de senden önce indirilene de inanırlar. Ahirete de Kesin bir inançla Yani yukinun olarak e, iman ederler Yakini bir şekilde inanıp Bilinçli bir şekilde ahireti kabul ederler Buyurulur Ahiret gününde dünyada kim ne işlemişse Karşılığını tam olarak Allah'tan görecektir Bir ayet kerimede şöyle buyurulur Kafirler öldükten sonra Hiç dirilmeyeceklerini zannederler Ey Muhammed de ki Hayır Rabbine yemin ederim ki öldükten sonra yeniden dirileceksiniz. Sonra da yaptıklarınız size bildirilecektir. Bu Allah'a çok kolaydır. Teğabün suresi ayet 7. Tekasür suresinde de bildiğiniz gibi kim zerre kadar hayır işlerse onun karşılığını ahirette görecek. Kim de zerre kadar şer işlerse onun karşılığını yarın görecektir buyurulur. O yüzden bir bakış bir söz bir davranış mümkün ki amel defterimizin günah tarafını ağdırabilir ve bizim cehenneme gitmemize sebep olabilir. Her davranışımız tek tek hesaba çekilecek sorgulanacaktır. Öyle bir gün var. Dolayısıyla dünyada yaptıklarımızın karşılığını göreceğimiz ektiğimizi biçeceğimiz sınav olarak hazırlandığımız şeyin karşılığını yarın ahirette mutlaka bir daha geri dönmeye, dönmeyecek pişman olmuş olsak faydasını göremeyeceğimiz şekilde e, karşılaşacağız ve değerlendirmiş olacağız. Evet sevgili dinleyiciler, ahiret gününde dünyada kim ne işlemişse karşılığını görür. Her şey dünyanın bir sonu olduğunu bize gösterir. Zaten dünyada gördüğümüz her şeyin bir sonu e, yok mu? Her şey bir fani ve yokluğa doğru, daha doğrusu yeni bir hayata doğru gitmiyor mu? Bir gün gelecek her yaratılan şey gibi, Dünyada yok olacaktır. Her şey yok olduktan sonra insanlar Allah'ın emriyle tekrar dirilecektir. Yok olma ve var olmaya kıyamet ve ahiret tabir ediyoruz. Herkes dünyada işlediğinden sorguya çekilecek, her yaptığının karşılığını görecektir. İşte o gün insana iman ve salih amelden başka hiçbir şey fayda vermeyecektir. İslam'ı seçen ve gereklerini yerine getirenler cennete, batılı seçenler Müslümanca yaşamayanlar da Cehenneme gidecektir Tekvir suresinin 1-14. ayetler O dehşetli kıyamet günlerini Ne güzel tasvir eder Güneş dürülüp ışığı kalmadığı zaman Yıldızlar düşüp söndüğü zaman Doğurması yaklaşmış develer Başıboş bırakıldığı zaman Yabani hayvanlar Bir araya toplatıldığı zaman Denizler kaynatıldığı zaman Canlılar bedenlerle birleştirildiği zaman kız çocuğun hangi suçtan ötürü öldürüldüğü kendisine sorulduğu zaman amel defterleri açıldığı zaman gök yerinden oynatıldığı zaman cehennem alevlendirildiği zaman cennet yaklaştırıldığı zaman insanoğlu ne yaptığını görecektir buyrulur Tekvir suresi 1 ila 14. ayetler evet sevgili dostlar ahiret alemine iman Kur'an'da çoğunlukla Allah'a imandan hemen sonra zikredilir. İkisi birlikte kullanılır yer yer. Yine Allah'a iman ile ahirete iman, birbirine bağlı olarak nice ayetlerde sanki birine iman, ötekine imanın mutlaka kopmaz bir bütünü imiş gibi vurgulanır. Biri başlangıç, öbürü ise sonuç. Çünkü yapılan her amel, her iyilik, işlenen her suç, çiğnenen her emir ve reddedilen her hükmün Karşılığı ancak o adil mahkemede hallolunacaktır. O mahkemede hiçbir şey karşılıksız bırakılmayacaktır. Zerre miktarı hayır ve zerre miktarı şer işleyen karşılığını görecektir. Tekasür Suresi dedim, Zilzal Suresi'nin 7. ve 8. ayetlerinde vurgulanır. Evet, dünya bir imtihan yeri sevgili dinleyiciler. Ahirette o imtihanın değerlendirileceği bir başka mekan. O yerde Allah'tan başka hiçbir yardımcı, onun izni olmadan hiçbir şefaatçi bulunamaz. Şefaat anlayışı bazen tevhide zarar verecek yanlış boyutlarda vurgulanır. O yüzden Kur'an genel olarak şefaati olumsuzlar. Yani orada hiçbir şefaatçi, hiçbir yardımcı yoktur denir. İstisna olarak Allah'ın izin verdiklerinin izin verdiklerine izin verdiği oranda şefaat hakkı Allah tarafından verileceği vurgulanır. Dolayısıyla şefaat Allah'ın cehenneme göndereceği, azap vereceği birini cehennemden kurtarıp çekip Allah'ın elinden azabından almak, cennete koymak değil bir yarışı bir müsabakayı kazanan bir kimseye hak ettiği ödülü yarışı tertip edenin vermesi uygun olduğu halde Birini onarlı, onurlandırmak için e, O Birinci gelene birincilik ödülünü Vermesi için Birini ortaya Çağırmak Onun eliyle o ödülü vermek gibidir Dolayısıyla Cenneti hak eden Allah'a hakkıyla iman edip Salih amel işleyen bir kimseye Allah Mümkün ki Direkt olarak onu ödüllendireceği gibi bu ödülü bir başkasını onurlandırarak, ona şefaat hakkı vererek, onun aracılığıyla yani ödülü onun eliyle e, takdim edilmesini uygun görür. Şefaati böyle anlayıp, böyle değerlendirmek gerekir. Yoksa ikinci bir tanrı gibi, e, ikinci bir azab azaptan insanları kurtarıp cennete götürecek bir mutlak, Kadir bir zat gibi Birini düşünürseniz isterse bu düşündüğünüz peygamber olsun Tevhidle bağınız kopmuş olur Şirke düşülmüş olur O yüzden şefaat anlayışı Çok hassas bir durumdur Ahiret hususuyla ilgisi olduğundan Birkaç cümleyle bu bilgiyi Verme ihtiyacı duydum Evet Ahirette Allah'ın izin vermediği Hiç kimse şefaat de edemeyecek, yardımda da bulunmayacaktır. Artık bütün işlemler bitmiş, bütün hesaplar neticelendirilmiştir. Kur'an-ı Kerim bu manzarayı şöyle dile getirir. Bir de öyle bir azap gününden sakının ve korunun ki, o günde yani kıyamette hiçbir kimse, hiçbir kimse adına bir şey ödeyemez. Kimseden şefaat de kabul edilmez. Azaptan kurtulmak için kimseden bedel ve karşılık alınmaz. O kafirlere, Yardım da yapılmaz. Bakara suresi 48. ayet. Dolayısıyla orada torpil işlemeyecek, fidye bulunmayacak. E, dünyada efendim e, bir vesileyle bir e, ayrıcalık bulabilen ya da bir bedel karşılığında bazı şeyleri elde edebilen insanlar orada tümüyle kendi iman ve ameliyle baş başa kalacaktır. Müminler bilmelidir ki o gün Mesuliyet bireyseldir, ferdidir, hesaplar şahsidir. Herkes kendi nefsinden sorumludur. Hiç kimse başkasının günahını taşıyamaz. Hiç kimse kimseyi kurtaramaz. Ahirete iman, mümine mutlak adalete dayanan bireysel sorumluluğu yükler. Bu prensip mümine kendi değerini öğreten ve iç aleminde uyanıklığa e, götüren, uyanıklığı hakim kılan en kuvvetli bir prensiptir. Ahirette mümini kurtaracak, onu himaye edecek ancak salih ameldir. Hiçbir fidye, hiçbir torpil işlemeyecek, onu küfür ve masiyetin cezasından kurtaramayacaktır. Bunun içindir ki, ahirete imanın, müminin hayatında büyük bir etki edeceği kaçınılmazdır, şüphesizdir. Öyleyse mümin, bütün hazırlık ve çalışmasını ahirete yönelik yapmalıdır. Öncelikle melidir ahireti. Dünyevileşme fitnesinden kurtulup, Ahireti öne almalı, kendisini her şeyden önce ona hazırlamalı, ahiret derdi dünyevi sıkıntıların daha önüne geçmeli, o sıkıntılardan kurtulmak için gayretlerini diğer gayretlerden daha fazla bir alana taşımalıdır. Evet sevgili dinleyiciler, İslami çalışma ve ibadet hayatında bunun dışında, Allah'ın rızası ve onun ahirette vereceği ödülü dışında hiçbir menfaat beklememelidir. Çünkü icraatında başkasını ortak eden yani Allah'tan başkası için ibadet edip başkaları takdir etsin diye kulluk yapan ahirette de e, kimi ortak yapmış ise ecrini ondan isteyecektir. Ahirette Allah'tan başkası mükafat ve ceza veremeyeceğine göre o halde mümin Allah'tan başkası için kulluk yapamaz, yapmamalıdır. O yüzden mümin bütün hazırlık ve çalışmasını ahirete hasretmeli, e, yaptıklarını Allah için yapmaya, sakındıklarını Allah rızasından dolayı sakınmaya ayarlamalıdır. Ahirete iman, insanoğlunun başıboş olmadığını, lüzumsuz yere yaratılmadığını, kendi heva ve hevesiyle baş başa bırakılmadığını insana öğretir. Devamlı kendisini gören, gözetleyen, e, her şeyin karşılığını veren, bir yaratıcıya imanı, ahirete iman vurgulamış olur. Bu akide ameli karşılığıyla birleştiren bir inançtır. Bu inanç insanoğluna kesin olarak bildirir ki mutlak bir adalet kendisini beklemektedir. Mümin bu inanç sayesinde hesap ve adalet gününe kendini hazırlar. Bu inanç mümin ile kafiri birbirinden yaşantı itibariyle de ayırır. Mümin ahirete iman ettiği için dünyayı bir imtihan yeri olarak kabul eder ve çalışmasını da ona göre yapar. Kafirler ise ahirete inanmadıkları için hayatı sadece bu dünyadan ibaret sayar ve çalışmasını da hep bu dünyaya ait kılar. Böylece onlar ahirete eli boş olarak gider ve orada onlara sadece ateş arkadaşlık eder. Başka yardımcıları yoktur onların. Ahirete iman onun için çalışmayı da beraberinde getirir. Yani ahirete inandığını iddia eden herkes çalışmasını ona göre e, yapar, yapmalıdır. Allah'a ve ahirete inanıp mümin olduğunu iddia eden kimse karşısındaki kim olursa olsun onun sevgisi Allah'adır, Resulü'nedir, müminleredir. Kalbinde diğerlerine en ufak bir sevgi besleyemez Allah'ın izin vermediği kimselere. Allah'ın müminlerden istediği ancak budur. Mücadele suresi 22. ayette ifade edildiği gibi. Sevgili dinleyiciler, insanın bir şeyin karını ve zararını düşünmesi fıtratındandır. İnsan faydalı mı, faydasız mı, ne yapıyor onu hesaba katar. Zararını ve karşılığını düşünür. Bu alemden başka alem tanımayan kimse yalnızca bu dünyada karı ve zararı düşünür. Karşılığını ve cezasını sadece dünyevi olarak değerlendirir. O yüzden cezasız kalmayacağı bir suçu rahatlıkla işler. Eğer gücü varsa Cezası da ödemeyecekse Ya da cezası çok küçükse ona göre Her türlü zararı Kötülüğü şerri fesadı işleyebilir. O yüzden ahirete inanmayan kimseyi Kötülüklerden şerlerden Zararlardan insanlara Bir sürü, bir sürü zarar verecek Kötü işlerden Alıkoymak hemen hemen imkansız gibi bir şeydir Ahiret gününe inanan kimse ise dünyevi fayda ve zararlara birinci derecede önem vermez. Çünkü onun bütün kazancı ahirete yöneliktir. O mükafatını sadece Allah'tan ve esas olarak ahirette bekler. Ona hayırlı bir iş götürüldüğünde, madden kaybedeceği bir şey olsa bile, fedakarlık isteyeceği zahmetli olan ya da e, infak gibi kendisinden bir şeylerin eksiltildiği bir durum olsa bile, onu kaçırmamaya çalışır. Karşısına kötü bir iş çıktığı zaman da Maddi faydası ne kadar olursa olsun O kötü işten Haram ve şerli durumdan Kaçınır Kısaca mümin ahirete yönelik Çalışmalarda bulunarak Geçici dünya menfaatinin Para, servet, mal, mülk, mevki, şöhret Gibi aldatıcı Metalarına aldanmaz O bilir ki dünya üzerinde bulunan Bütün varlıklar tüm dünyevi Faydalar geçicidir günün birinde hepsi yok olup gidecektir ve bunların e, insanın huzuruna bile, dünyevi mutluluğuna bile sebep olacağı çok mu çok şüphelidir. Hele esas ahirette ise yaptığı bütün kötülüklerin karşılığı kendisinden istenecektir. Yine insan günün birinde güneşin soğuyup bütün enerjisini kaybedeceğini, yıldızların dökülüp yok olacağını, bütün kainatın altüst olacağını, yakinen bilmeli, inanmalı ve o hayata, ondan sonraki aleme hazırlanmalıdır. İşte kıyametten sonra da insana yeni baştan hayat bahşedileceği, insanların bu dünyadaki fiillerinin kayıtlar altında tutulup kıyamet gününde ortaya konulacağı, kıyamette herkesin Allah tarafından hesaba çekileceği, bir kısım insanların iman ve amel-i salih sahiplerinin cennete, bir kısım insanların da yani isyankarların ve kafirlerin de cehenneme gireceğini yakinen insan bilir ve buna inanır. Mümin olmak için bu inanç birinci derecede önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de cennet ve cehennem ehlinin tasviri çokça yapılır. Onlardan bir ayet şu şekildedir. Kıyamet gününde bir takım yüzler ak, bir takım yüzler de kara olacak. O vakit yüzleri kara olanlara şöyle denilecek. İmanınızdan sonra küfrettiniz ha? Nankörlük yaptınız ha? İşte o küfrün cezası olarak tadın azabı. Ama yüzleri ak olanlar Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada, cennette ebedi olarak kalacaklardır. Ali İmran Suresi 106 ve 107 Mümin ahirete iman ederken bunu sözde bırakmayarak ahiret için ne gerekirse onu yapar. Ahiret mutluluğunu kazanabilmek için önceden ahirete yönelik Gayret ve çalışmalarda bulunur. Çünkü Allahü Teala şöyle buyurmaktadır: Kimde mümin olduğu halde ahirete e, yönelik çalışmalar yapar, ona ait güzel davranışlarda bulunursa, işte bunların çalışmaları makbuldür. Ahirette karşılığını verilecektir. Buyurulur. İsra Suresi 19. Ayet. Sevgili dinleyiciler. Ahiretin gerekliliği, ahirete inanmanın faydaları daha dünyada bile kendisini göstermektedir. Dünya, insan için bir imtihan yeridir. İnsan, akıl ve irade sahibidir. Allah, gönderdiği peygamberler ve kitaplarla insanlara hakkı ve batılı açıklamıştır. İnsan, her haliyle imtihan olmaktadır. Eğer İslam'ı seçer ve Müslümanca yaşarsa, cennete girecektir. Yok, batılı seçer ve... Yavur gibi yaşarsa cehenneme girecektir. Hanginizin daha iyi amelde bulunacağını denemek için ölümü ve hayatı yaratan odur Allah'tır buyrulur. Mülk suresi 2. ayette. İnsana kendisine verilen nimetleri nerede kullandığı mutlaka sorulacaktır. Sonra yemin olsun ki o gün kıyamet günü ahiret günü mutlaka nimetlerden sorulacaksınız buyrulur. Tekasür suresi 8. ayette Dünyada birçok haksızlıklar yapılmaktadır. Yapılan zulümlerin hesabı ahirette dünyadan çok daha ağır ve esas olarak adil bir şekilde görülecektir, verilecektir. Yaptığı amellerin hesabını vereceğine inanan kimse hareketlerine dikkat eder. Çünkü bilir ki yaptığı işlerden sorumludur, mesuldür. Ahirette her şeyin hesabı kendisinden istenecektir. Bu yüzden kendisi ve insanlık için iyi amellerde bulunur. Ahirete hakkıyla iman eden kişi. Ahirete inanmak insanlık için bir huzur ve teselli kaynağıdır. İnsan her canlı gibi ölecek. Bu yüzden insan için öldükten sonra dirilme inancı büyük bir nimettir. Dolayısıyla yokluktan yokluğa mahkum olmadığını bilir ahirete inanan ve onun için bir huzur ve teselli kaynağıdır. Boşuna yaratılmadığını idrak eder. Her yaptığının karşılığını göreceğinden iyi işler yapmaya kendini motive eder. Ve e, e, Allah'ın sabredilmesi için e, imtihan olarak verdiği e, zorluklara da e, kolayca göğüs germenin yolunu bulur. Ahirete şuurlu şekilde e, inanan ve hazırlanan kimse. Sevgili dinleyiciler, ahiretin öncesinde olacak kıyametin zamanı ne zaman kopacağı, bu düzenin ne zaman bozulacağı konusu insanları çokça meşgul eder. Medya zaman zaman kıyametin kopmasıyla ilgili sansasyonel uydurma haberler verir. Yer yer Kur'an şifresiyle uğraşan, itimat edilmemesi gereken bazı insanlar işte televizyonlarda boy gösterir ve kıyamet için zamanlar, tarihler verme cüretinde çirkin yaklaşımında bulunurlar İşte kıyametin kopma zamanını bilebileceğini tahmin ettikleri kişilere insanlar sorurlar, sorarlar ya da onların işkembelerinden attığı şeylere can kulağıyla dinlerler ama kıyametin kopma zamanı sadece Allah'ın bileceği bir sırdır Peygamberimiz bile kıyametin ne zaman kopacağını kesin olarak, kesinlikle bilmez. Sadece Allah'tır kıyametin ne zaman kopacağını bilmek. O yüzden bugün kıyamet kopmayacaktır demek, Kur'an'a muhalefet etmektir. Kur'an kıyametin ansızın kopacağını söylüyor. Ne gün vermek, ne zaman tayin etmek, e, ne de işte henüz e, şu kadar alametler olmadığı daha şu, şu tür alametler olacak da kıyamet o zamana kadar kopmayacaktır diye yaklaşımda bulunmak Kur'an'a uygun çıkarımda bulunmamaktır Araf suresi 187. ayette şöyle buyrulur ey Muhammed sana kıyamet saatinin kıyamet vaktinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar de ki onu ancak Rabbim bilir onun vaktini ondan başka belirtecek bilecek yoktur göklerin ve yerin Ağırlığını kaldıramayacağı o kıyamet vakti sizlere ansızın gelecektir. Evet depremin ansızın geldiği gibi bir kazanın ansızın verdiği gibi dünya içinde düzenin bozulması anlamında insanların ve eşyanın helakı anlamında kıyamet ansızın kopu verecektir. Zaten insanın ölümü kendisinin küçük bir kıyametidir. Bir saniye sonra ölebileceğimiz ihtimal dahilindeyse Bizim için kıyamet bir saniye sonra kopmuş demektir İşte bizim ölmemiz Kabir hayatını Değişik bir alemi başlatacaktır İnsanın hayatı üç bölüme ayrılır Birincisi dünya hayatıdır Ölümle son bulur İkincisi ölümden yeniden dirilişe kadar devam edecek olan Kabir hayatıdır Üçüncüsü ise ebedi olan hayat Yani ahiret hayatıdır İnsanlar öldükten sonra kabir aleminde bir müddet bulunacaklardır. Bu mezarın içerisinde yatmasa, söz gelimi külleri yakılsa, savrulsa, nehre atılsa ya da etleri lime lime doğranılsa, parça parça bir kazadan kurtulamasa, denizde etleri kemiği çürüse, yine onun ahirete kadar, yeniden dirilişe kadar yaşayacağı zaman dilimine kabir hayatı diyoruz. Yani ille de bir mezarın içerisinde yaşanan e, bir e, duruma demiyoruz kabir hayatı. Demek ki ölümle yeniden dirilişe kadar geçen zamana e, at olarak kabir alemi, kabir hayatı diyoruz. Evet, e, insanlar öldükten sonra kabir aleminde bir müddet bulunacaklar. İnsana kabir aleminde münker ve nekir isimli kısımlar e, Melekler tarafından Rabbin kim, peygamberin kim Dinin ne, kitabın ne Gibi sorular sorulacaktır Hadis-i şeriften öğrendiğimize göre insan e, bu soruların Cevabını e, Dünyada kimi Rab ve peygamber Edilmiş, kimi din kabul edilmiş Hangi kitabı En fazla önem vererek Hayatına geçirmeye çalışmışsa Ona göre verecektir Dolayısıyla e, Rabbinin emirleri gibi önem verdiği, ondan korktuğu, aşırı şekilde sevdiği, emirlerine mutlak olarak itaat etmek istediği, yücelttiği, putlaştırdığı kimse, Rabbin kim sorusuna dillerin konuşmadığı bir zaman diliminde organları o şekilde cevap verecek. Kimin izinden gitti, kimi rehber edindi, kimi ölçü kabul etti, kimi önder edindiyse, kimin yolunu mutlak olarak takip ettiyse peygamberin kim sorusuna ister istemez e, organları o ismi telaffuz ederek cevaplandıracaktır efendim nice insan Kur'an-ı Kerim'in e, formalite olarak kitabı olarak düşündüğü e, sorulduğunda dünyada söylediği halde Kur'an'ı gerçek anlamda hayat rehberi olarak görmüyor onun emirleri ve yasakları kendisini birinci derecede etkilemiyor ve onunla ilgisini hemen hemen sıfıra yakın hale getiriyor ise kitabın ne sorusuna kitap gibi bağlı kaldığı izlediği okuduğu söz gelimi filan gazete filan roman filan televizyon kanalı şeklinde cevap verebilecektir. O yüzden Rabbin kim peygamberin kim dinin ne kitabın ne soruları kolay cevap verilecek sorular Olmasa gerektir Bizim imanımız ve Davranışlarımız e, Bu sorulara cevap vermek için Birinci derecede fonksiyon Üstlenecektir İnsan bu soruların cevabını Dünyada kimi Rab kimi peygamber Kimi kitap kimi e, din Neyi din olarak gördüyse Ameliyle davranışıyla Haliyle bunları ispat ettiyse o şekilde Cevap verecektir Allah'a hakkıyla kulluk Peygamber'e hakkıyla ümmet, kitaba hakkıyla e, e, itaat etmeyen, İslam'a teslim olmayan insanların bu sorulara doğru cevap vermesi beklenemez. İşte kabirde azap ve nimet başlayacaktır o zaman. Kabir, cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukura dönüşecektir. Bu sorulara verilen cevap istikametinde. Bu kişinin işlediği amellere göre e, azap ve nimet ortaya çıkacaktır. Allah kabir aleminde de Müslümanları mükafatlandıracak, kafirleri cezalandıracaktır. Ehli sünnetin e, inancı bu doğrultudadır. Bazı hareketler insanların kabir azabı çekmelerine sebep olur. Bir hadis-i şerifte peygamberimiz şöyle buyurur. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Tirmizi'nin rivayet ettiği bu hadis e, e, hayli meşhurdur Peygamberimizin ashabıyla birlikteyken iki kabre rastladığını e, Hadisler rivayet ediyor asabına Ashab, e, şöyle buyurmuştu Bu ikisi bu iki kabirdeki insan Azap görüyor Onlar size göre büyük bir günahtan dolayı Azap gör, görüyor değiller Biri insanlar arasında laf taşıyor Fitne çıkarıyor e, Gambazlık yapıyor Dedikoduyla e, uğraşıyor Diğeri ise e, idrarından temizlenme lüzumunu duymuyor Dolayısıyla e, abdest bozarken üzerinde sıçratıyor ve abdest ve namazını hakkıyla yerine getirmeyeceği için kabirde azap görüyorlar der. Buhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği müttefekun aleyh bir hadistir bu e, hadis. Sevgili dinleyiciler e, yine ahirette e, karşımıza çıkacak manzaraları Kur'an-ı Kerim'in haber vermesiyle e, başlıklar halinde vurgulamış olalım. Amel defterleri diye bugünkü bilgisayar e, e, çipleri gibi e, karşımıza e, bizim davranışlarımız sanki disketin açılımı, e, bir cd'nin gösterimi şeklinde e, ortaya çıkılacaktır, gösterilecektir. E, yaptıklarımızın karşılığı olarak e, dünya sınavındaki e, karşılık olarak karnelerimiz verilecektir. İşte ahirette insanlara yapmış olduğu ameller yazılmış bir defter halinde, bir kitap halinde verilir. Buna amel defterleri veya e, kitap denilir. Bu defterler kiramen katibin melekleri tarafından dünyada yazılmış e, defterlerdir. E, hadiste ifade edildiği gibi sağ e, omzumuzda sevapları yazan, sol omzumuzda günahları yazan iki melek vardır. Bunlara kiramen katibin melekleri denilir. Bunlar aynı zamanda tabirca ise e, Bir kameramandır Ellerinde bizim tüm davranışlarımızı e, Görüntüleyen Aletler vardır manevi aletler Bütün seslerimiz e, Kasete alınmaktadır Dolayısıyla her yaptığımız Hesabı sorulmak üzere e, Kameraya alınmaktadır e, Biri bizi Devamlı gözetlemektedir Evet Evet Defter veya kitap denilen bu filmler ahirette cennetlik olanlara sağdan, cehennemlik olanlara ise soldan ve arkalarından verilecektir. Cennetlik olanlar büyük sevinç yaşayacaklar, herkese kitabını göstermek isteyeceklerdir. Cehennemlik olanlar ise elindeki kitaplarda her şeyin yazıldığını görüp hayret edecekler ve pişman olacaklardır. Bu defterlerde insanın dünyada yaptığı her şey büyüğüyle küçüğüyle eksiksiz olarak yazılmış olacaktır. Unutmayalım ki Amel defterleri bu dünyadaki defterlere benzemez ve onu değiştirmek mümkün değildir ve o bizim ahiret hayatımızı yönlendirecek e, ölçü olacaktır. Yine ahirette amellerin tartılacağı manevi bir terazi vardır. Buna mizan denilir. Ahirette amellerin tartılması için Allah'ın kıyamet günü ortaya koyacağı terazi demektir mizan. Her insanın yapmış olduğu ameli bu terazide tartılacak. Sevabı ağır gelenler cennete, hafif gelenlerse cehenneme girecektir. Mizan tam marasıyla doğru bir terazi olacaktır. Ama bu terazinin nasıl olduğunu biz tabii ki manevi e, ve ahiretle ilgili gaybi özellik olduğu için tümüyle idrak etmemiz mümkün değildir. Evet, çünkü o terazinin sahibi adil olan Allah olduğundan her yaptığımızın karşılığı adaletli bir şekilde bu terazilerde tartılarak verilecektir. Allah zerre kadar zulm etmez, etmeyecektir. Biz kıyamet gününe mahsus adalet terazileri koyacağız. Artık hiç kimse hiçbir şeyle haksızlığa uğramayacaktır. O şey bir hardal tanesi de olsa onu getirir, mizanına, terazisine koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz buyurulmaktadır. Enbiya suresi 47. ayette. Demin kısaca temas ettim ama şefaat konusunu yine ahiret durumlarıyla ilgili birkaç cümleyle tekrar gündeme getireyim. Günahı sevabından çok olduğu için cehenneme girecek günahkar Müslümanlara Allah'ın izin ve yetki vermesiyle öncelikle Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edecektir. Bu şefaat Müslümanlara Allah'ın bir lütfudur. Müslümanlar bu şefaate nail olabilmek için Peygamberimizin sünnetine sarılmalı, onun izini, onun yolunu takip etmelidirler. E, kıyamet gününde üç sınıf insan Allah'ın izniyle şefaat edebilecektir. Bunlar e, peygamberler, alimler ve şehitlerdir. Ama e, Allah'ın izin verdiği bu insanlar, Allah'ın izin verdiği kimselere e, ancak şefaat edebilecektir. Onu unutmamak lazım. Yani şefaatle ilgili dört nokta vardır. Bunları göz önünden Irak tutmamak Şefaati bu ölçüler içerisinde Değerlendirmek Tevhidi bilince zarar verecek Yanlış şefaat inanç ve yaklaşımından Kesinlikle uzaklaşmak Mecburiyetimiz vardır Doğru bir şefaat anlayışına inanmamız gerekir Bu dört nokta şunlardır Sevgili dinleyicilerim Şefaat sırf Allah'a ait olan bir haktır Öncelikle bu Allah'ın izni olmadan hiç kimse şefaat edemez Hiç kimse hiçbir konuda Allah'ı zorlayamaz Mekke müşrikleri taptıkları putların Allah'a rağmen kendilerine şefaat edecekleri gibi Sapık batıl bir inanca sahiptiler Şefaat etme yetkisine sahip olan peygamberler, alimler ve şehitler Unutmayalım ki ancak Allah'ın izniyle ve takdir ettiği kadar şefaat edebileceklerdir Ayet-el Kürsi olarak bildiğimiz Bakara Suresi 282. ayette Cenab-ı Hak kimmiş Allah'ın izin vermediği halde şefaat edebilecek diye tehdit edecek şekilde vurgular. İkincisi sevgili dinleyiciler şefaat yalnız günahkar Müslümanlar içindir. Yani kafirler için şefaat yoktur. İmanına şirk karıştıran müşrikler bilerek veya bilmeyerek şirk bataklığına saplanan tevhidi önemsemeyen insanlar, Şefaatten nasip alamayacaklardır. Ayet-i Kerime'de Allahü Teala bu konu hakkında şöyle buyurur. Onlara yani kafirlere şefaat edicilerin şefaati kesinlikle fayda vermez. Müttessir suresi 48. ayet. Günahı az olan kişi varken çok olana, imanın kuvvetli olan varken imanı zayıf olana da şefaat edilmeyecektir. Bu da üçüncü mesele. Dördüncü mesele. Müslümanlar peygamberimizin şefaatine hak kazanabilmek için peygamberimizin sünnetine uymalıdırlar onun izini takip etmelidirler. Hal ve hareketlerinde onu örnek almalıdırlar. Peygamber örnek alınmadan yaşanan hayat İslami bir hayat değildir. Dolayısıyla onun izi takip edilmeden, onun yolu izlenilmeden, o tek önder, lider ve rehber kabul edilmeden onun şefaatini ummak insanın kendi kendini kandırması demektir. Yine ahiret hallerinden cennet ve cehennemi kısaca bahsetmiş olayım. Cennet Allah'ın iman edenleri Ve imanlarının gereklerini yerine getirenleri Mükafatlandıracağı Bir yerdir Cehennem ise Allah'a isyan edenlerin Cezalarını çekecekleri Bir mekandır Cennet ebedidir sonsuzdur Cennetin nimetleri hiç sona ermeyecektir Genel kana olarak da Kafirler için cehennem azabının da Ebedi oluşudur Alimlerin çoğuna göre kafirler de cehennemde Ebedi kalacaklardır Günahkar müslümanlar ise Günah, günahları kadar cehennemde kaldıktan sonra e, Allah'ın lütfuyla cennete gireceklerdir. Yani gerçek anlamda mümin olan, e, imanına şirk ve küfür karıştırmayan insanlar, e, Allah affetmediği müddetçe günahlarının karşılığı olarak belirli bir zaman cehennemde kalsa bile iman ettikleri için mutlaka er geç cennete gideceklerdir. Sümer suresi 71. ayette meal olarak şöyle buyrulur. Küfre sapanlar grup grup cehenneme sürülmüştür. Nihayet oraya gelince kapıları açılmıştır. Onun cehennemin bekçileri onlara içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve bu gününüze kavuşacağınız hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi mi derler. Cehennem ateşten ve azaptan bir dünyadır sevgili dinleyiciler. Allah muhafaza eylesin. Orada her insan azap yönüyle eşit değildir. Mümin ile kafir, kafir ile münafık aynı yerde ve aynı azapta olmayacaktır. O yüzden yedi tabaka cehennemin olduğunu Kur'an'dan yola çıkarak değerlendirebiliyoruz. Cennetinde sekiz tabaka olduğunu, kısım olduğunu, bölüm olduğunu görüyoruz. Yerleri ve dereceleri cennetin de cehennemin de farklı olacaktır. Kişinin isyanına veya güzel davranışına göre bu mekanlardaki dereceleri farklı olabilecektir. Cennette mutluluğun her türlüsü vardır. Orada sıcak ve soğuk yoktur. Ebedi yeşilliklerle pınarlar altında insanlar devamlı ilkbahar mevsimine muhatap olacaklardır. Evler, köşkler, saraylar, meyvelerin her türlüsü vardır. Orada korku ve üzüntü, keder ve problem söz konusu olmayacaktır. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir hayalin tasavvur edemeyeceği güzellikler, Orada bizi beklemektedir sevgili dinleyiciler O yüzden dünyevi karşılıkları Birinci derecede önemsemeyelim Kendimizi cennete hazırlayalım Zümer suresi 73. ayette Şöyle buyrulur maal olarak Rablerinin azabından sakınanlar da Grup grup cennete sevk olunmuşlardır Nihayet oraya geldiklerinde Ve kapılar açıldığında Cennetin bekçileri onlara Selam size tertemiz geldiniz Artık sonsuz kalmak üzere Cennete girin derler Sevgili dinleyiciler, sırat dediğimiz e, ahirette yine bizim gaybi olarak kabul etmek ama yeterince nasıl olduğunu bilemediğimiz için e, e, gerisini e, Allah'a bırakmak e, durumda olduğumuz e, sırat gibi, havz-ı kevser gibi hususlar vardır. Cehennem üzerine kurulmuş olan bir köprü demektir sırat. Bütün insanlar bu köprünün üzerinden geçmek zorundadır. Cennete giden başka bir yol yoktur. Bu köprüyü geçebilmek dünyadaki yaşantıya bağlıdır. Dünyada Allah'ın emir ve yasaklarını çiğneyen insanlar bu köprüyü asla geçemeyecek ve geçmeye çalışırken altlarında olan cehenneme yuvarlanıp düşeceklerdir. Sırat'ın kıldan ince ve kılıçtan keskin olduğu rivayet edilir. Bunun anlamı günahlara ve sevaplara göre onun üzerinden geçmenin kolay veya zor olduğu şeklinde anlaşılmalıdır. Bir de Havzu Kevser söz konusudur ahirette allah Teala kıyamet günü peygamberlerine havuzlar verecektir. Her peygamber ümmetinin cenneti kazananlarına bu havuzdan içirecektir. Bunlar değişik pınarları olan, e, değişik e, havuz diye tabir edilen e, cennet nimetleri, cennet suları, cennet e, e, pınarları e, şeklinde anlaşılmalıdır. E, Tabi günhünü e, Allah bilir. Havuzu kevserse peygamber efendimize verilen havuzun adıdır. Ey Habibim biz sana Kevser'i verdik diye Kevser suresinin birinci ayetinde ifade edilen Kevser'in ahirette peygamberimize e, verileceği Kevser havuzu olduğu e, değerlendirilir. Bu havuz baldan tatlı ve sütten daha beyazdır. Bu havuzdan içenler bir daha susamayacaktır. Peygamber Efendimizin şefaatini kazanamayanlarsa bu havuzu Kevser'den nasip alıp içemeyeceklerdir. Sevgili dinleyiciler, ahiretle ilgili... Önümüzdeki hafta biraz daha bilincimizin belki takviye olması için bazı bilgiler ve notlar sunmaya çalışayım. Vaktimi zorlamamak için sözlerime son verirken hepinizin dünyevileşmek fitnesinden ve dayatmasından kurtulup ahireti önceliklemenizi tavsiye ediyorum. Ne mutlu ölümden korkmayan, ölüme hazırlanan, ölümle dostluk kurabilen, dolayısıyla ölüm ötesi güzelliklere, cennete kendisini hazırlayan insana. Selam olsun, ahirete yakini olarak iman ettiğini ispat ederek, ahirete hazırlanma bilinciyle yaşayan, günyevileşmelerden korunan, sakınan, ahireti öncelikleyenlere. Allah'a emanet olun, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sevgili dinleyicilerim.